Yaşanmış bir hikaye. Altı yaşındaki çocuk... ...oyun oynarken koltuğu yırtar. Ve annesi çocuğa çok kızar. Akşam babası eve geldiğinde... ...çocuğa sinirlenir. Döver. Ve ceza olarak ellerini bağlayıp... ...sabaha kadar odada hapseder. Sabah olduğunda... Çocuğun ellerinin morardığını görürler ve hemen hastahaneye götürürler ama maalesef çocuk kangren olmuştur. Ameliyatla çocuğun iki elini de keserler, çocuk taburcu olur, aradan iki gün geçer, babası çok pişman olmuş durumda eve gelir. Ve oğlunu görünce üzülür. Çocuk babasına seslenir. Baba bugün hiç yaramazlık yapmadım. Hadi ver artık ellerimi ne olur. Evet. İşte yakın derdi yaktı canımı. Kanmaz mısın? Sen benim bu yangınımla hiç biraz yanmaz mısın? ''Ayrılırken ettiğin peymanı da anmaz mısın? Sen benim bu yangınımla hiç biraz yanmaz mısın?''